İyi günler, iyi günler. Nasıl gidiyor Karagöz'üm çalışmalar? İyidir acıvat Sevgili dinleyiciler, Karagöz Türkçe olimpiyatlarını izledikten sonra komplekse girdi. Şimdi harıl harıl diksiyon çalışıyor. Hmm, i̇yi iyi, ifşa et bakalım. Duymayan kalmasın acıvat Aman Karagöz'üm ne var bunda? Hem zevkli diksiyon çalışmaları. Mesela tekerlemeler. Söyle bakalım şunu, hadi bakalım oku. Ver, Oo. Sen de en zorunu sordun ha. Dur okuyorum. Üç... ...tas... Ha, ha, ha, ha, ...üç... üç ha, ha ...has... ...has kayısı hoşafı. E, e, e, üstten... ...tunç tas... Of. Yahu öyle değil efendim öyle değil. Neyse diğerine geç bakalım. Bak, bak şöyle okuyacaksın. Çak çakmağı çakmağı çakmakla çıkar nar. Çakma çakmağı çakmağı çakmamakla ne çıkar? Çaktım çakmağı, çakmağı, çakarsam ne yazar? Çakmazsam çakmağı, çakmağı çakarlar çıranı kaç yazar? Şekil çenara çakarsam zıfatın ortasına çakma hacivat olursun sonra. Yahu ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kafa bulma benimle diyorum, doğru dürüst yardım edeceksen et diyorum be. Bak işte bak budur kara gözüm. Başka bir şey bekleme. Ha, affedersin affedersin. İlk önce şunu söyleyeyim de. Daha doğru söylemen için ağzına kalem almalısın. Onu ya, söyleyecektim. git Hacivat Allah aşkına ya. Benim öyle batır inançlarını filan yoktur. Yok kalem al dilin açılsın. Yok şuraya sürtün boyun uzasın. Hoppala hoppala. İki dudağının arasına alıp kalemi o şekil söylemeye çalışacaksın. Al bakalım. Al al. Heh. Hayır hayır öyle değil öyle değil. Biraz geriye et, geriye it. Şimdi söyle bakalım tekerlemeyi. Hacı Yuvat beni kola vermiş Efendim anlamadım daha açık konuşsan diyorum anlamıyorum. Vay sana da kalemine de. Daha dediğimi anlamıyorsun da bir de böyle tekerleme söyleyecekmişim he. Yahu hemen pes ettin sen de birader. Hacı Yuvat. İyi peki çıkar kalemi çıkar. Hadi bakalım şimdi de bunu söyle. Adem madene inmiş, Adem madende badem yemiş. Madem Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Ben bilmem onu, Adem'e soracaksın. Ya ne yapacaksın sen Adem'i? Sen dedin. Ben mi dedim? Badem de dedin. Onu mu dedim? Neyi mi yedin? Bir şey yemedim, sen dedin. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Alsana sen şunu baştan. Karagöz'üm dedim ki, Heh. Adem madene inmiş. Heh. Adem madende badem yemiş. Heh. Madem Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Kendi dediğinden haberin yok. Ha Adem dedin sonra Badem dedin. Madem de dedin işte. Adem Badem'e inmiş. Adem Badem'le maden yemiş. Madem Adem... Evet. Ya yok bu böyle değildi ya. Ya karıştırdın kafamı Karagöz'üm gel <gülüyor> Söyleyemiyorum demiyor da. <gülüyor> of of Karagöz'üm of. Neyse son bir tane geliyor. Artık bunu dedin dedin yoksa benden bu kadar. He söyle. Biz de bize biz derler, evet. siz de bize ne derler? Vallahi size buradan bakınca siz derler de oradan bakınca ne derler bilmiyorum. Hoppala ne diyorsun Karagöz'üm? Soru soruyorsun, cevaplıyorum birader. Ben soru sormuyorum. Yani soruyorum da ha. cevapla diye sormuyorum. He. Soru niye sorulur hacivat onu anlamadım ben şimdi. Hacivatın şalterleri açsın diye sorulur Karagöz'üm. Benden pes. Neyse, sevgili dinleyiciler. Kara gözün dersleri sizin de şahit olduğunuz gibi sona ermiştir. Ben müsaadenizle programa son veriyorum efendim. Ee, kaç kaç iyi gün dostu kaç efendim çok yaptık kusur hata sürçiliysen affınız bol ola gününüz hayrola.